Assalamu Aleyküm ve rahmetullah ve berekatu. Aüzubillahi min Şeytanir raje ve nasta'inu ve nasta'firu ve nauzubillahi min şurur enfusina ve msiyat a'malina. Men yehdihillahu fala ve men yudlil fala Ve ışhedu an la ilallahu ha'thu la shirkila ve ışhedu an Muhammedan abduhu ve Emâbat, fînna istiqal hadîthi kitâbû Allah ve xayir <gülüyor> al-hadi Muhammed'in sallallahu alaihi ve şer ve ûmûr mütesatû ha ve kulla mütesat binâ ve kulla binâ zalalet ve kulla zalaletin fi nâr. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur, Kaf suresi 18. ayetinde söylediği hiçbir söz yoktur ki yanında onu gözetleyip yazan olmaz. Ebu Hureyre radiyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Kim Allah'ın zikredilmediği bir yerde oturursa bu kendisi için Allah'tan bir pişmanlık sebebi olur. Kim Allah'ı zikretmeden yatağına yatarsa bu kendisi için Allah'tan bir pişmanlık olur. Bunu Ebu Davud rivayet etmiştir. Burada pişmanlık diye tercüme ettiğimiz tire kelimesi eksiklik demektir. Yine bunun manasının sorumluluk olduğu da söylenmiştir. Yine Ebu Hureyir Radyalama'dan gelen diğer rivayette, bir topluluk bir mecliste otururlar da Allah'ı zikretmezler ve nebilerine salat etmezlerse, ancak kendi aleyhlerine pişmanlık sebebi olur. Allah onlara dilerse azap eder, dilerse bağışlar. Bunu Tirmizi rivayet etmiştir. i̇bn Ömer Radyalama'dan gelen rivayette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, Allah'ı zikretme dışındaki konuşmaları çoğaltmayınız. Zira Allah'ın zikri dışında çok konuşmak, kalp için kasavet, katılıktır. Muhakkak ki insanların Allah'tan en uzak olanları katı kalpli olanlardır. Bunu da Tirmizi rivayet etmiştir. Burada zikredilen hadisler topluluk içerisinde, cemaat içerisinde, insanlarla beraber bulunulduğu zamanki konuşmalarda dikkat edilmesi gereken şeye işarettir. Yani zikre devam etmeye. Yine Topluluktan ayrıldığı zaman, herhangi bir meclisten kalkıldığı zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o oturumda konuşmalara kefaret olmaz için bir zikir öğretiyor biliyorsunuz meclislerin sonunda okuduğumuz subhanakallahum ve bihamdik diye başlayan o zikri e, bu, o mecliste söylenenlere kefaret olacaktır diye bildiriliyor. Bunun dışında zikrin oldukça önemli bir yeri var. Kişinin yalnız kaldığı zamanlarda. Çünkü Kişi yalnız kaldığı zaman adeta bir koyun gibi, şeytan ise ona karşı bir kurt gibidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu tür yalnızlıklarda şeytan tek kişiye iki kişiden daha yakındır. Yine iki kişiden üç kişiye nazaran, bir kişiye nazaran daha uzaktır. Yani iki kişi olması halinde de böyle. Üç kişi olduğu zaman veya topluluk olduğu zaman bu şeytandan yine daha uzaklık ifade ediyor. Tek yolcu şeytandır, iki yolcu iki şeytandır, üç yolcu kafiledir buyuruluyor. Yine kişi şayet tek başına yolculukta ne gibi tehlikeler olduğunu bilse, tek başına yolculuğa asla çıkmazdı buyuruyor. Aynı hadiste yine tek başına bir yerde gecelemenin, bir yerde kalmanın, evde kalmanın ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını kişi bilse bunu yapmazdı diye bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu tek başına yolculukla ilgili olarak, illeti başka bir rivayette, işte bir şeytanın ona bir kişiye musallat olması ile ilgili bir kıssa var. Bunun üzerine söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Her halükarda kişi tek başına kaldığı zaman şeytanın elinde, yani koyunun kurda karşı durumu gibi oluyor. Yani koyunun kurda karşı mukavemet etmesi, mücadele etmesi mümkün değildir. O halde e ee, Haris el-Eşar radyalatıdan gelen rivayette geldiği gibi, şeytana karşı insan Allah'ı zikrettiği zaman korunmuş bir kaleye sığınmış gibidir. Yani yalnız kaldığı zamanlarda da Allah'ın zikri burada çok önemli ve bu basit bir şey değil. Yani mücahideyi nefisle cihad etmeye gerektiren bir şey, şeytanla cihad demiyorum, nefisle cihad etmeye gerektiren bir şey. Çünkü yalnız kaldığı o anda dediğimiz gibi şeytan e, insanı bir lokma gibi yutar. Ne yapar? Vesveseler verir, ya akidesi konusunda saptırır, ya insanlar hakkında suizan dolu düşüncelere e, sevk eder veya kendi nefsini e, yücelteceği, kendisini üstün görmesine sebep olacak, kendi amellerini beğenmesini sağlar, başkalarını küçük görmesini, başkalarını gözünde hakir görmesini sağlayacak vesveseler verir veya kadın yoluyla, şehvet yoluyla daha başka e, tuzaklar kurar. Bütün bunlardan önemlisi, mesela... E, Hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Rahman'ın arşı altında bulunacak yedi kişi sayılırken, bunlar arasında biliyorsunuz, işte Adil Sultan, yönetici zikrediliyor. Allah için birbirini sevet ve birbirlerinden ayrılıklarında Allah için ayrılan kimseler. Kalbi mescitlere bağlı bulunan mümin, genç. Bir kadın, mal sahibi ve güzellik sahibi bir kadın kendisine davet ettiği zaman ben Allah'tan korkarım diye reddeden kişi sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde bu kadar gizli sadaka veren kişi ve bir de yani bütün bunlar bütün bu sayılanlar hep imkanla ilgilidir. Mesela bir kimsenin yönetici olması e, gerekir buna muhatap olması için işte e, bir kadın tarafından işte böyle bir davete e, kişi ömründe ya muhatap olur ya olmaz. E, Allah için ayrılma, Allah için bir yere gelme. Bunlar e, kişi için söz konusu olmayabilir. Yani yalnız kalması söz konusu olabilir. İşte kalbinin mescitlere bağlı olması gereken o gençlik zamanlarını elden kaçırmış olabilir. Yani hali hazırda insan, herkes, bütün kullar bu saydığım, bu söylediğim şeye muhatatır. Zengin olmaz, sadaka veremeyebilir. Ama yalnız kalır mutlaka herkes. Ve o anda yalnız kaldığında Allah'ın zikreden ve bundan dolayı Allah'ın haşetinde gözleri yaşaran kul diyor. Yani e, bu büyük bir ecir vaat ediliyor bundan dolayı. Yani hiçbir gölgenin olmadığı o günde Rahman arşı altında gölgelenecek yedi sınıftan birisi böyle bir kimse. O halde bu basit bir şey değil. Yani kişi demek ki yalnız kaldığı zaman Allah'ı zikretmeyi unutacak. Onun yerine başka şeyler kendisini meşgul edecek. Batıl e, meşgaliler kendisine alıkoyacak. E, bu halde Müslüman'ın Nefs ile cihad ederek, mücadele ederek mutlaka zikre yönelmesi, Allah Azze ve Celle'nin azametin düşünmesi, yani kalp kalbin zikri, bir taraftan dilin zikri, dilin batıl e, işlerle meşgul olmaması, Allah Azze ve Celle'nin kelamını okuması mesela, onun üzerinde düşünmesi, bunun gibi e, büyük bir ameldir esasında bu, yani cihad edilmesi gereken, nefse mücadele edilmesi gereken bir alandır. İnsanların fert olarak Yalnız kaldıklarında sahip oldukları düşünceler sebebiyle, batıl akideler sebebiyle, batıl düşünceler sebebiyle, kibir sebebiyle, haset sebebiyle, bunlar hep kalp amelleridir ve kalp insan yalnız kaldığı zaman şeytana hele muhatap olursa, onun vesihselerine muhatap olursa ifsad olmaya çok açıktır. Ve böyle ifsad olmuş kalpler topluma sirayet eder, topluma yansır, etrafta e, kalpteki bu kötü etkinin tesiri mutlaka görülür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vücutta öyle bir et parçası vardır ki şayet o düzgün olursa ağız alan amelleri de düzgün olur. Şayet o bozuk olursa ağız amelleri de bozuk olur buyuruyor. Bu yüzden kalbin korunması hisnul e, hasine yani korunaklı kaleye sığınmak, şeytandan yani düşmandan kaçmak, o kaleye sığınmak Allah Azze ve Celle'nin zikriyle mümkündür. Bu yüzden e, meşru zikirlerle bu konuda da tabii ki e, sünnete ittiba etmek gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen, tavsiye edilen zikirlerle meşgul olmak gerekir. Onun dışında bu hadislerde, az önce okuduğumuz hadislerde geçtiği gibi bir araya gelindiğinde de mutlaka zikir ihmal edilmemeli. O zikir ihmal edilmezse konuşmalara da batıl galebe çalamaz, batıl e, sözler o meclisleri işgal edemez Allah'ın izniyle.